Dergi 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Geçmişi Unutmak Yaldızlı Bir Yalan sergisinin son haftasında serginin külatörü Deniz Özgürtekin'le bir yayında buluştuk. Evet stüdyo konuğumuz hatta Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, 15 Aralık'ta açıldı Mardin'deki Surp Kebok Kilisesinde izleyici buluşması planlanmıştı. Geçmişi unutmak, yıldızlı bir yalan sergisinde ama Mardin Valiliği tarafından son dakika iptali maalesef söz konusu oldu ki ayrıntılarını konuşacağız. Bunun üzerine Kayseri'nin çalışmaların ev sahipliğinde. Önden tüyü aldım. Bir dayanışma sergisi olarak e, izleyicisiyle buluşma imkanı oldu. Evet konuşacak çok şey var. O yüzden girizgahı çok da uzatmak istemiyorum. Ama e, küloteryal metlere de değinmek istiyorum. Zaten sen kalemi almışsın. Gayet açıklayıcı. Şöyle bir genel çerçeve için müsaadenle kısa bir alıntı Tabii. yapayım. Sonra e, bu e, metnin kimi bölümlerine söyleşi boyunca geri döneriz. Et geçmişi Unutmak yıldızlı Bir Yalan ismini Zabel Yesen'in Yıkıntılar Arasında kitabından e, alınma, almakta bir alıntıdan daha doğrusu e, başlık oluşturulmuş. 1600 yıllık bir geçmişe sahip Surb Kebok Kilisesi ile bu alıntı birleşerek hafızanın öneminin altını çiziyor. Sergi aynı zamanda siyaset üstü bir yerde konumlanan toplumsal barışın gerekliliğine dair de bir söylem geliştirme. Hedefindeydi ama Mardin'de e, mümkün olamadım. Altın ne kadar çizsek az tabii ki ama olsun biz şimdi kırmızı kilise olarak da bilinen Ermeni kilisesi Surp Kevork için tasarlanmış. Geçmiş unutmak yaldızlı bir yalan sergisini o olamayan sergiyi bir konuşalım. Sonra Kaysanatta e, olanlara bakacağız. E, nasıl buldun kendini Mardin'de Surp Kevork kilisesi e, de bu sergi fikri e, ne şekilde ortaya çıktı? Oradan başlayalım istersen Deniz. Ee, bu sergi fikri aslında Mart ayında ortaya çıkıyor. Mart ayında e, serginin sanatçılarından Abdullah Güler... E, Hı -hı. ...bana bu kilisenin varlığından bahsetti. Ve bu kilisenin aslında kapılarının bir şekilde açılmasının... ...gerekliliğinin altını çizdi. Hı -hı. Ee, biz de takip eden süreçte aslında ne yapabiliriz diye düşünürken... E, ...Abdullah Sanatçı ben de küratör olarak... ...burada bir sergi açmanın faydalı olacağını düşündük. Hı -hı. Ee, kilisenin kapıları 100 yıldır kapalı aslında... Evet. Ee, ne bir ibadethane olarak ne de turistik olarak Hı -hı. kullanılmayan bir yapı. Hı -hı. Bütün geçmişine karşın bu unutulmuşlukla beraber bir şekilde hani birinin elini taşın altına koyması gerekiyordu ve biz bu sorumluluğu üstlenmeye açıktık. Hı -hı. Daha sonrasında Abdullah'la önce Mardin'e gittik, kiliseyi gördük. Mardin'deki sanat üreticileriyle diyeyim, fikir alışverişleri yaptık. Aynı zamanda kilisenin bağlı olduğu vakıfla da görüşmüştük bu süreçte. Hı hı. E, ve kilise aslında bizi çok etkiledi. Ve e, ilk başta planladığımızdan daha fazla kilise odaklı, daha fazla e, bu kilisenin açılma sorumluluğunu hissederek sergiyi geliştirdik. Hı hı. E, ben daha sonradan e, kaleme aldığım metinle e, oluşturduğum sanatçı seçkisiyle beraber aslında bu sergiyi açmak için hazırlıklara başlamıştık. Evet. Yapının geçmişinin gün yüzüne çıkartılması için yol gösterici olma hedefini gütmüşsünüz. Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bir e, kiliseden etkilenmemek e, yani en azından İstanbul kiliselerini düşündüğünde zaten çok kolay değil. Bütün o e, şeyle hani ihtişamıyla vesaire ama burada etkileyici olan bir başka unsur var. Eğer yanlış anlamıyorsam e, kapalılığı aslında kilisenin ve yüzyıldır üstünün örtülmüş olması. Sen ilk nasıl duygularla çalışmaya başladın? Bu aslında birazcık o kiliseyle ilk karşılaşma anımıza beni götürüyor. Kilisenin kapısı işte bu kocaman demir zincirlerle kapalı şekilde duruyorken... Hı hı. ...kilisenin yerleşkesi içinde yaşayan bir aile de vardı. Hı hı. Ki bir sergi açtığımız zaman bu aile hala oradaydı. Yani açma, açmayı planladığımız tarihlerde diyeyim. Evet. Açtığımız zaman yanlış oluyor maalesef. Açılamadığı için evet. Ve biz hani bu ailenin... ...de bilgisi dahilinde... ...vakıfla beraber kiliseye gittiğimiz zaman... Hı hı. ...kapıyı açtığınızda sizi karşılayan şey... ...yerlerde e, molozlar... ...güvercin tüyleri, yedi metrelik... ...bir tava yüksekliği ve mekan içinde... ...durmadan uçuşan güvercinler... E, ...bir anda tabii neye uğradığımızı... ...şaşırdık çünkü... yani ...kapalı bir kilise olacağını biliyorduk ama... Böyle ...bir bakımsızlık ve kötü durumda... E, ...olduğunu... Yani bu, ...bu bakımsızlığın kadar. bu raddede olacağını... ...öngörememiştik... Hı hı. ...biraz tabii gözümüzde korkuttu ama... Aslında sorumluluğumuzu pekiştirmiş oldu. Yani hı hı. bu haldeyse o zaman asıl şimdi biz ya yani o zaman bu sergiyi yapmalıyız dedik. Hı, hı. Daha sonradan zaten kilisenin temizliğini de üstlenmiştik ve o güvercinlerin aslında içeride eserlere zarar vermeyecek şekilde barınabilmesini de sağlamıştık. Ne güzel. Ee, bu arada em, vakıf e, nasıl yaklaştı fikre en başından beri eminim farklı fikir de, değişiklikleri de olmuştur süreç içerisinde ama Onlar nasıl gördüler yüz yıl sonra kilisenin kapılarının açılmasını bir kutsal alanından bahsediyoruz çünkü ee, Evet yani ilk başta sanırım bu onlar için daha teorik bir fikirdi Yani Hı. kilisenin kapısının açılması ah, tamam ne güzel elimizdeki bir mülkü geri kazanmış olacağız Hı. dediler ama e, Süreç ilerledikçe aslında onların da bu işten birazcık çekindiğini Onların da e, bu kilisenin gün yüzüne çıkmasının kendileri için riskli olduğunu düşündüğünü fark ettik. Evet. E, bu da aslında bizim oradaki engelle giden sürecimizin e, temel taşlarından bir tanesiydi maalesef. Peki biz yine de sergi üzerine biraz daha konuşalım engellere çarpmazdan Tabii. önce. E, Sanatçılar Mardin'de... E, ...de yaşayan sanat üreticileriyle... ...bir yere geldik dedin. Ee, peki kimler... E, ...isimlerini almak anmak lazım? E, i̇stersen ben de e, alıntılayabilirim ama... E, ...nasıl bir sergi kurgulamıştınız? Şimdi Karşı Sanat'taki sergiyi gördüm ama... E, ...Karşı Sanat'ı gezerken de... ...acaba bu sergi... E, ...yani Mardin'de nasıl olurdu... ...diye bir an bile düşünmeden edemedim açıkçası. Evet. İzleyici olarak da çok zorlayan bir şey... ...insanı bu arada yani... ...aslını göremediğiniz bir sergiyi... ...geziyorsunuz aslında Karşı Sanat'ta nasıl konumlandırmıştın işte daha, nasıldı işler hangi işler vardı ee, bu karşı sanatta şu anda izleyebildiğiniz olduğunuz bütün işler orada da vardı hı hı. Ee, iki tane daha sanatçının eseri vardı ee, bazı sanatçılar Mardin'de eserlerini ürettiler bazı hı hı. sanatçıların e, eserleri zaten Mardin'deydi bazıları da İstanbul'dan geldi böyle üç farklı aslında hı hı. Ee, şeyden bahsedebiliriz ee, orada aslında bize inanılmaz derecede yardımcı olan e, Canan'ın Canan Budak Aynı zaman 13 metrekarenin kurucularından. Hı hı. Ee, birazcık onun bize e, yardımcı olması ve yol göstermesiyle aslında Mardin'de e, Amar Kılıç, Mehmet Ali Boran... E, ...yüz yüze karşılaşmayı bir türlü başaramadıysak da Döne Otyam ee, bize oldukça yardımcı oldu. Ramazan Bayram oradaki sanatçılardan bir tanesi. Hı hı. Ee, yani bizim için gerçekten böyle çok faydalı oldukça... ...güzel işbirlikleri kurduğumuz ve iyi insanlar... ...tanıdığımız bir süreçti. Hı hı. Ama tabii... Canlı'nın altını ısrarla çizmek istiyorum. Çünkü... E, ...yani oradaki... ...şöyle söyleyeyim... ...daha doğrusu. Ben İstanbul'dan gitmiş... ...bir e, küratör olarak orada... Hı hı. E, ...neye ihtiyacım olduysa... ...Canlı aradım ve Canlı'nın e, ...benim yardım taleplerimi... ...değil geri çevirmek... ...hiçbir zaman böyle ertelemedi bile. E, 13 metrekare neydi bir kısaca? E, 13 metrekare... Aslında böyle yanlış anlatmaktan da biraz çekmiyorum ama. Çok yakın zamanda konuk da olmuşlardı o yüzden rahat ha. olabilirsin kendilerini ifade Tamamdır. etmişlerdi ama yine de o programı bağımsızları kaçırmış olanlar için. Ee, aslında Mardin'de çalışan e, ve Mardin'de birazcık daha Mardin sanatçıların ve Mardin'de sanat üretebilecek olan Hı -hı. kitleleri e, bir şekilde bir araya getirmeye çalışan bir inisiyatif. İnisiyatif aslında evet evet, evet. onun onu da altını özellikle çizmek istedim. Evet. İnisiyatifler çok, çok işe yarayabiliyorlar çünkü burada evet. da yaramışlar belli ki. Evet yani inisiyatifler aslında birazcık 13 metrekare özelinde söyleyeyim en azından bizim oradaki bir kapımız gibiydi. Hı hı. Ee, tekrar söyleyeyim yani yardıma ne zaman ihtiyaç duyduysak bu sergi hayata geçirmek için ne hı hı. planladıysak onlarla fikir alışverişindeydik. Hı hı. Ee, ve çok güzel bir iş ben çok mutluyum yani hem o insanları tanıdığım için hem o insanlarla çalışabildiğim için. Evet farklı malzemelerle çalışan sanatçılar farklı medyumları kullanan sanatçılar biraz da o gözde ee, anlatır mısın serginin içeriğini? Evet birazcık e, tekrar kilise özeline döneyim. Kilise tamam. e, zor bir mekan. Çünkü hı hı. yani yüzyıldır kapalı olan bir yerden e, ne bir elektrik ne bir ısıtma hiçbir şekilde beklemiyorsunuz maalesef. Evet. Biz e, O yüzden ilk başta e, birazcık daha e, nasıl söyleyeyim yerleştirme ve tuval ağırlıklı bir seçki yapmıştık. Hı hı hı. E, ama daha sonradan e, bu problemleri bir şekilde çözdük. Elektrik çekerek vesaire hı hı. ve farklı medyumların kullanıldığı bir sergi yani fotoğraf vardı e, Ferhat Özgür'ün fotoğrafı mesela aynı zamanda bir performansın fotoğrafıydı hı hı. E, birbirini her, yani herhangi bir düzlemde tanıması gerekmeyen insanların birbiriyle kucaklaştığı bir hı hı. E, performansı hı hı. fotoğrafıydı hı hı. E, video ses yerleştirmesi hı hı. E, tuval başka neyimiz vardı bu e, ve işte yerleştirmeler heykel diyebileceğimiz yerleştirmeler vardı Hı -hı. sergide Hı -hı. evet ve e, aslında temelde hafızayla uğraşan ve toplumsal evet. barışı e, barış vurgusu e, yapan bir konseptle bu sanatçılara gittin ve günün sonunda işte Mardin'deki Subkevok e, kilisesinde bir sergide tasarladığınız yerel e, inisiyatiflerden de e, konsepte dair fikirler olarak organizasyona dair fikirler olarak ta ki işte sergi e, açılmadan bir ya da iki gün önce yanlış evet. bilmiyorsam e, valilikten size bir özel not gelene kadar. E, şimdi bunu konuşalım. Bu arada kısa bir hatırlatma da yapayım. Deniz Özgürtekin konuğumuz açıklaya gidelim. Geçmiş unutmak yıldızlı bir yalan sergisinin hikayesini konuşuyoruz. Ee, evet. Bu süreci biraz ayrıntılı konuşmayı isterim. Sen de tercih edersen. Tabii. Mardin e, valiliği neden yasaklamış sergiyi? Evet. Aslında bu konuda oldukça ketum davranıyorlar. Ee, Hı -hı. Yani tabi bir yani sergi açılmasının önüne geçen, geçilen bir ortamda çok şeffaflık beklemek ne kadar doğru bilemiyorum ama e, bize ilk başta gelen bildirim güvenlik gerekçesiyle olduğu üzerineydi. Yani daha sonradan ben tekrar birebir görüşmeye gittiğim zaman e, Bir tehdit falan mı? Söz konusu olmuş. Bilemiyorum işte Biliyorum. bir açıklama yapmayı tercih etmiyorlar maalesef. Ama ama serginin içeriği sanıyorum burada bizim birazcık e, engellenmemize giden hı hı. yoldaki baş sebep olmuş e, serginin içeriğinin sakıncalı oldu bize sözlü olarak bildirildi e, ya yani aslında bize diyorum serginin hiçbir paydaşını bu işin dışında bırakmak istemediğim için ama yani bu bildirim bana yapıldı bu hı. süreçleri ben yani genel olarak e, Birebir ilişkilerle yürütmek durumunda kaldım. Hı hı. Sen karşılamak zorunda kaldın ki evet. bu da hiç kolay olmamış olsa gerek. Evet sevimsiz bir süreç. Ama tabii yani bunu tek başımıza yaşamadığımızı bilmek daha sonradan ortaya çıkan dayanışma bunu çok kolaylaştırıyor. Tabii ki. Ama serginin içeriği sanıyorum bir şekilde uygunsuz tire sakıncalı bulunmuş. Hı hı. Bunu söyleyebilirim sanırım. Evet. Nasıl tebliğ edildi? Telefonla mı? Güvenlik gerek güvenlik yazan kağıt e, resmi bir şekilde bize bildirildi. E, daha sonrasında e, Mardin'deki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan e, zaptaların bana telefonla ulaşması ve bu serginin açılmasını istemedikleri gerekirse kapatacakları ve yasal işlem başlayacakları Hı -hı. gibi e, beyanlarda bulunarak aslında bunu bana bildirdiler. Ben daha sonrasında e, bu içeriğin sakıncalı olduğunu öğrendiğim görüşmeye yapmaya gittim. Peki çok da e, ayrıntı yok belli ki ortada ayrıca e, Türkiye'de yaşayan ve çalışan insanlar olarak da maalesef artık e, şaşırma yeteneğimizi de kaybediyoruz. Bu da bir tür aslında sansür kataloguna maalesef yazılmış vaziyette e, Türkiye'nin onu da belirtelim. Ee, ve fakat e, burada da bitmedi iş bir e, dayanışma jestiyle İstanbul'da kendine yer buldu geçmişi unutmak yaldızlı bir yalan sergisi yavaş yavaş oraya ilerleyelim e, ama bir yandan da hikayesini anlatmayı sürdürelim serginin evet serginin sakıncalı bulunduğu öğrenildi sergi açılmadan çok kısa bir süre önce e, bu oldu e, ilk ne yaptınız bunu öğrendiğinizde? Ee... İlk başta şok geçirdim ve böyle bir e, yani durup sadece böyle gidiğim bir yerde bir kahve içeyim o zaman <gülüyor> dedim. <gülüyor> ve Canan Hanım'ın yanına gittim. Canan Hanım'la beraber konuştuk birazcık. E, o beni rahatlatmıştı öyle söyleyeyim. Daha sonra sanatçıları aradım tek tek. Hı -hı. Ve e, serginin aslında hayata geçmesi için bize destek veren Sivil düşün Düşün'den Hı -hı. E, program destekçimi aradım. Hı -hı. E, önce onunla bir yol haritası çizdik. Ee, hani tamam yani biz bu işten vaz mı geçelim yoksa başka bir yerde mi açalım Mardin'de yeni bir mekan bulunabilir mi bunları konuştuk hı hı. Ee, daha sonradan da sanatçılara bilgi verdim ve aslında orada bulunan eserlerin İstanbul'a geri dönüş sürecini başlattık hı hı. Ee, karşı sanat burada ne aşamada devreye girdi? karşı sanat aslında e, bu süreçten birazcık daha sonra hı. yani geliyor çünkü ilk önce bir e, bu işin mardinde olamadığını sindirmek gerekiyor tabi tabi tabi evet, evet. Şey... zor ikna olmuşsunuzdur diye tahmin evet. ediyorum çünkü surke önce mekan var sonra serginin evet. kendisi oluşuyor evet ya yani orada aslında sindirilmesi gereken nokta birazcık şu ee, siz iyi olduğunu düşündüğünüz ve iyi niyetlerle başladığınız bir şeyin e, bir anda Sakıncalı olduğunu öğrendiğiniz zaman aslında başından beri biz bu süreci yanlış mı yürütüyoruz Hı -hı. düşüncesine giriyorsunuz. Hı -hı. Ve çok rahatsız edici bir otosansür de devreye girmeye başlıyor. Bunu aşmak gerekiyordu aslında ilk başta. Doğru. Ee, bir yani tam ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama bir hafta diyeyim e, belki bir ayak yakın bile sürmüş olabilir bu süreç. Hı -hı. Daha sonrasında aslında e, önce benim ikna olmam ondan sonra çevremdeki sanatçılarla beraber ikna olmamızla... ...bu sergi İstanbul'a taşımaya karar verdik. Ee, ve ben nerede olabilir diye düşündüğümde karşıma e, karşı sanat çıktı. Evet, fikrinizden geri adım atmadan ya da fikrinizi gözden geçirmeden... E, ...bir biçimde ifade edebileceğiniz yani. bir alan olarak karşı sanat çalışmaları çıktı diyebilir miyiz bilmiyorum. E, evet, diyebiliriz. Çünkü e, şimdi bu sergiyi e, o veya bu sebepten açılamaz bir noktaya sürüklendiği zaman... E, şöyle bir şeyle karşılaştım. Bu serginin içeriğini değiştirecek miyiz? Değiştirmeyecek miyiz? Tabii. Yani çünkü eğer değiştirirsek aslında e, bir noktada e, bir şeylerin yanlış olduğunu bu sergide e, biz de kabul etmiş olacaktık. Evet. Dolayısıyla sergiye mümkün olduğunca dokunmadan e, bu sergiyi birebir aynı şekilde sadece bu süreci de anlatacak e, bir formatta İstanbul'a taşımak istiyordum. Hı hı. E, o açıdan aslında karşı sanat e, evet. oldukça destekleyiciydi benim için. Evet. Tam da ben aslında bu e, mukayese e, sorusunu da döndürmeye başlarken... ...zaten kendiliğinden oraya geldi. E, yani Nesup Kevork'ta olsaydı Mardin'de olsaydı olmayacak öğeler var. E, bir kere zaten sergide en büyük eksik... E, ...ki eksik mevhumun altını çizmek isterim. E, evet. Bu eksiklik zaten sizin vurguladığınız bir eksiklikti. Ve eksiklik eksik olmaya devam ederek aslında bu saygın içinde kendini evet. yer buluyor... Çok ilginç bir şey e, var karşımızda. Bence ilginç bir vaka var. E, bir tür aslında süreç e, içerisinde dönüşen e, en başında öyle hedeflenmemiş olsa da e, bir süreç odaklı e, sergili karşı karşı Kesinlikle. olduğumuzu düşünüyorum. Biraz yorumlar mısın? E, gerçekten ilginç bir deneyim. E, benim aynı zamanda ilk küratörlük deneyimim olarak bana çok şey öğretti. Evet. Mardin'deki özellikle çalışmaların sonucunda elimizde somut bir sergi veya bir ne bileyim kitap, kayıt, film, video hiçbir şeyimiz olmadı. Ama e, Mardin'de beraber çalışma pratiği elde ettiğimiz, e, güzel bağlar kurduğumuz, işbirlikleri geliştirdiğimiz bir ortam vardı. E, bunu bırakmak zorunda olup İstanbul'a geldiğimiz zaman bunu nasıl taşıyabiliriz? E, buradaki... Mardin'de yapılan işbirliklerini nasıl sürdürebiliriz onu Hı. düşünüyorduk. Ee, İstanbul'a geldiğimiz zaman da aslında daha farklı noktadan işbirlikleri kurmak gerekiyordu. Bu daha çok dayanışma odaklıydı buradaki Hı. işbirlikleri. Hı. Ee, karşı sanatta aslında burada devreye giriyor. Ee, onlar serginin... Ee... Aslında kurgulanmasıyla alakalı veya hı. o işlerin mekana nasıl yerleşeceğiyle alakalı bir işbirliğinden ziyade... Hı hı. ...bu serginin nasıl hayata geçeceğiyle alakalı bir işbirliği sağlıyordu bize. Evet. Ve bu konuda aslında e, çok güzel bir karşılıklı güven ve e, birbirimizi destekleme hali söz konusuydu. Hı hı. O açıdan benim için keyifli ve rahatlatıcıydı. Evet. Sana ilk buluştuğumuzda, sergi açılışına karşılaştığımızda sormuştum bu soruyu. sanatı daha önce tanıyıp tanımadığını, hı hı. sanattakileri diye... Bu sergi vesilesiyle tanıştığını öğrenmiştim. Evet. Ee, bu da bence çok güzel e, bir kısmı. Çünkü ihtiyaç olduğunda, dayanışmaya ihtiyaç olduğunda... ...halen cevap verebilen e, bir ağ içerisinde olduğumuzu gösteriyor her şeyden evet. önce. Bu da umut verici hakikaten. Peki şimdi Karsantaki sergi sergiye ekler ne oldu? Nasıl çözdünüz bu tanık içinde taşıma e, problemini... ...külötöre olarak nasıl müdahalelerde bulundun? Ya, öncelikle müdahale şöyle oldu tabi e, Bu işlerin duvara asılması... Evet. ...gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bir galeri yani, sergisi evet, dönüşmesi. Evet, bir galeri sergisiydi. Ee, mesela sergiyi gezecekler görecektir, gezmiş olanlar hatırlayacaktır. Ferhat Özgür'ün e, fotoğrafı e, perde üzerine basılmıştı... ...ve bu perde aslında kilisede e, misinalarla bağlanacak... ...ve havada süzülecek bir şekilde Hı -hı. kurgulanmıştı. E, zaten bu elimizdeki ser kopyasının üretimi de ona göre yapıldı... Hı -hı. E, veya Necbir Erkol'un eseri, e, İlayda Bekdemir'in eseri farklı şekillerde kurgulanmıştı. E, sergideki iki tane video duvarda değil, e, televizyonların yerde duracağı bir şekilde kurgulanıyordu. Ve e, kilise içinde farklı odalara dağılan bir sergi bu aynı zamanda. Hmm. Ama yani burada daha konsantre, daha tek mekana sıkışmış ve işlerin birbirle doğrudan ilişkili olduğu. Evet. E, mekanın işlere kattığı veya işlerle kurduğu bir diyalon olmadığı evet. bir gerçeklikteyiz. Evet. Bir diğer katkıda benim aslında sergiyi geziyorken, kuruyorken ve çevremdeki insanlara anlatıyorken... ...arkeoloji köşesi diye tanımlamayı seçtiğim. E, i̇lk girişte solda kalan video ve elimizde kalan afişlerdi. Evet, bu video? E, bu videonun çekilişi e, Canan Budak önerisiyle oldu. Kilisenin videosu olduğunu. Evet, evet kilisenin videosu ve e, kiliseden aslında... E, benim kilseyi terk edişimin videosu. Hı hı. Benim ve serginin kilseyi terk edişimin videosu. Ee, yani bu video çekilirken halihazırda hazırda kurulmuş olan eserler toplanıyordu. Hı hı. Ee, ve içeride e, kapı açıldığı için içeri girmiş birkaç tane daha insan mekanı görmek istedikleri için vardı. Hı hı. Ee, ve daha sonradan ben bu videoyu e, non bir şekilde kurgulayıp hı hı. E, aslında süreci böyle... Ee, belki burada konuştuğumuzdan çok daha özet şekilde izleyicilerin anlayabileceği, görebileceği bir hale getirdim. Hı hı. Ee, bu şekilde sanırım video. Yani videonun beni aslında en çok düşündüren kısmı büyük ihtimalle yani bir bilgiyle bunu söylemiyorum ama. E, ya O kiliseye giren son kişilerin şu an çektiği video bu. Bizden sonra birileri mi bilmiyorum ama kilisenin mevcut hali düşünüldüğü zaman. Ben de kiliseyi az çok tanıyan biri olarak pek kimsenin orada olmadığını söyleyebilirim şu günlerde. Umarım bu hep böyle olmaz. Evet. Bu gerçek değişir ve evet kilisede insanlara geri kavuşur. İnsanlar da Subkevok Kilisesi'ne geri kavuşur. Zaten hafızanın öneminin altını çizerken bir kere daha hatırlatalım Kötövü Yelmeti'nden Sergi e, toplumsal barışın gerektiğine dair de önermesini kuvvetli bir şekilde ortaya koymaktaydı. Hafıza ve barışın kesişim noktalarını keşfetmeye çalışırken bir yandan da birleştirici bir yaklaşım benimsiyordu. Geçmişi unutmak yaldızlı bir yalan sergisi. Deniz çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. Son haftada yakın aldık sergiyi. E, bu manada da bizi dinleyenlerin bir an önce ajandalarını yapmalarını rica edeceğim. Bizi canlı dinleyenleri, daha sonra podcast'ten dinleyenlerin ise bu şansı muhtemelen olmayacak. E, ama hakikaten şey, e, bir yandan hiç şaşırtıcı olmayan bir gelişmeyle... ...evet, kendi üstüne de çıkan, kendinde aşan bir sergiyi konuşmuş olduk günün sonunda. Saberliya Seyen'ın Yıkıntılar Arasında kitabından e, başlığın devşirildiğinde. ...hatırlatmak lazım. Senin Yesayan'la kurduğun bağ... ...nasıl bir bağ bu arada? Benim Yesayan'la aslında kurduğum bağ... ...önce seçkiyi oluşturmam... ...söz konusu. Ben seçkiyi... ...oluşturduğum zaman... ...Eşref Yıldırım'ın işi aslında sergide de... ...görülebilir zaten şu anda. Hı hı. Hem bir Zabel Yesayan portresi... ...hem de... ...bu alıntının evet. bir örgü... ...olarak... ...Eşref Yıldırım'ın ördüğü bir eser olarak diyeyim izleyiciyle buluşması. Hatta ilk var. bununla karşılaşıyorsunuz zaten evet. sergiye girdiğinizde. Evet, karşı vardı. Ee, dolayısıyla aslında e, Zabelyesay yan sergiye kendisi geldi. Ben Zabelyesay'a gitmedim. Ee, ve belki de oradaydı. <gülüyor> evet. Yani hoş geldi. Doğru bir e, eklemeydi bence sergi için. Aynı zamanda kiliseyle de çok örtüşüyordu o yüzden e, oldukça içmesinerek koyduğumuz bir başlıktı ve bence Doğru, çok kuvvetli gerçekten bir daha söyleyeyim. Geçmişi unutmak yaldızlı bir yalan. Bu çok deklarasyon manifesto gibi bir tek bir cümle aslında. Ee, ki Yasiyan'ın eseri zaten böyle inhamlarla dolu. onda anmış olduk senin sayende. Peki e, yedisinde kapanıyorsa ki 7 Ocak Cumartesi günü. Onu da belirtmiş olayım. Son eklemek istediklerini de alarak... Ee, söyleşiyi kapatalım süremizin de sonuna geldik Son eklemek istediğim e, Şu olabilir e, Dediğim gibi aslında bu hani sergi belki canlı dinlemeyenlerin Gezme fırsatı olmayacak ama bu serginin Deneyimden öğrenemeyeceğimiz anlamına gelmiyor e, Yani serginin başına gelenler e, Bana özel veya bu sergi özel bir şey olarak Görmekten ziyade e, Yaşanmış bir deneyim ve bu deneyimlerin içinden nasıl çıkabileceğimiz aslında Bence buradaki önemli nokta Evet. Ee, o yüzden aslında bunu bir podcast olarak e, önümüzdeki ay önümüzdeki yıllarda dinleyen yılları evet. olacaksa e, onlar için de umarım öğretici olur. Evet zaten artık bir süreç sergisi oldu dedik. Şimdi yedisinde evet. kapanıyor dedik bakalım ne olacak bundan sonra evet. başına neler gelecek ben de Ve haberleri beklerim. Çok teşekkür ediyorum yeniden burada olduğunun için eline sağlık ayrıca. Teşekkür ederim.